Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Estağfurullah. <gülüyor> ve Bu ayet-i kerimenin manası bir tarafa çok çok özel manasını hatırlatarak Allah Resulünün Hicretleri esnasında avucuna aldığı bir avuç toprağı o ayet-i kerimenin manasını yükleyerek küfür gözlere satışını, onların gözlerini kör edişini ve o muazzam hicrete adım atmaya başlayışını sizlere hatırlatarak ve bu derece bir iman, bu derece bir teslimiyetle de önek insana örnek ümmet modelinin de renk şahsiyeti üstadımız Necduk Fazıl kısa küreki anlattır, Rahmetullahi Aleyhi. Konuşmamızın başlığı İslami hareket ve Necduk Fazıl. Şu veya bir şekilde bir araya gelmiş, bütün eksikliklere, yanlışlıklara rağmen sırf samimiyetlerinden dolayı düşmanlık duymadığımız ayrılık noktalarından önce ...birlik ve beraberlik noktalarını aradığımız grupların, hizitlerin, cemaatlerin... ...kısaca her fert, fert bütün Müslümanların federatif birliği... ...kelimelere dikkat edin, federatif birliği ve Kolektif katılımıyla mümkün olabilecek olan... ...Büyük İslam İnkılabı'nın İslam'a muhatap anlayışını örgüleştiren, ideolojik dünyasını kuran... ...sevgi ve nefret kutuplarını gösteren, kısaca İslami hareketi nihai hedefe doğru istikametlendiren, üstadımızı anmak için buradayız. Anmak, ne kadar tatsız, ne kadar yalan, ne kadar geçici, melufağımız için hiç de yakışmayan bir kelime. İbadet nedir? Allah'ı anmak, O'na karşı olan kulluk borcumuzu hatırlamak... Niyet ve amel bunu yerine getirmekte. Allah anılır mı dik? İslam hatırlanır mı dik? Kelimelere özel anlamlar yükleyerek konuşuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Demek istediğim şu, iman bir haldir. İntihar kabul etmez. Böyle olursa iman vadelemek gerekir. Evet, yanlış anlaşılmamasını tekrar hatırlatarak söylüyorum. Müesir eser sahibi olan Necip fazla anlamak, onu yaşamak, eserini yaşatmak mı olur? Büyük doğuyu yaşatmak, onu firavun neşelerine yapıldığı gibi mumyalayarak bir sandığa kilitleyip, senede hiçbir istinat noktası olmayan, hayatta karşılığı bulunmayan, onun muradının da dışında kalan ölü bir sevgi, kuru bir saygı ve tazil merasimi malzemesi haline getirerek olmaz. Büyük şair, büyük sanatkar, yüce insan, misilsiz kahraman ve benzeri pohpohlamalarla Necip Fazıl'ı anmaya kalkmak, onun dostunu da, düşmanını da ayran bırakan Necip fazlının karşısında nefslerimizi tapındırdığımız otem ve tavuk haline getirmek olur. Necip Fazıl'ın mücadelesini, İslami hareketteki yerini kısaca dört cepheye ayırmak mümkün. Birincisi o muazzam çilesi, ikincisi küfre karşı olan mücadelesi, üçüncüsü bütün bir vatan saklılığını melekten geçirerek, örnek insan mutfesini aramak gibi divanelere yaraşır bir çaba, Dördüncüsü ise, birinci madde olarak zikrettiğimiz çilemin hem sebebi hem de sonucu olan o muazzam ideolojisi. Onun, inkısa ve inkıta kabul etmeyen hayatını hayat olarak, mücadelesini mücadele olarak, hayatını ve mücadelesini birbirinden ayırarak anlatmak mümkün değildir. Necip Fazıl'ın hayat mücadelesi veya Necip Fazıl'ın mücadele hayatı demek çok daha doğru. Ne mutlu o insana ki, ne mutlu Necip Fazıl'a ki, mücadelesinin bütün cephelerinde zaferini kazanmış bir kumandan olarak dar-ı vekaya etti. Ne diyordu? Ya Rabbi, nefsin için değil, sadece en hakir bir Müslümana düşen liyakat payını göstermek için ilimde, sanatta, fikirde, kısaca hayatın bütün şubelerinde en büyük, en büyük, en büyük olmak istiyorum. Bu duasına icabet etti Cenab-ı Rahbül Alemin. İhtiraller, ihtilaçlar, lüks ve karnaval çağında yaşadığı o soylu fikir çilesi bu sorularında açtığı o mukaddes dedik. kıtasından başlayarak bütün dünya coğrafyasına hele falan büyük İslam inkılabının ideolojiyası ve ve bu muazzam inkılabın tamamlanını dünya gözüyle görmüş olarak dağırbekaya da ilk halemelifestoarımız Necip Fazıl Kısakürek. Sizler için hazırladığım özel konuşma metnin giriş bölümünü sizlere kağıttan okudum. Bu konuşmayı bu şekilde sürdürerek bitirmeyi düşünerek gelmiştim Denizli'ye. Fakat burada gördüğüm alakasızlığı burada gördüğüm ...sizleri tenzil ederek söylüyorum... ...şeyiksizliği nazar ıfatı alarak... ...şu küçük ama müstesna toplulukla... ...irticali bir konuşma... ...sohbet... ...samimi bir sohbet havasında bir konuşma yapmayı... ...daha uygun buldum... ...bundan sonrasını... ...irticali olarak... ...devam etmeye çalışacağız... ...konuşmamızı da... ...şu şekilde dinlemenizi hatırlatıyorum... Konuşmamın sonunda, sizden gelecek olan sorular olursa, onları da memnuniyetle cevaplandıracağını bildiririm. Onun için dikkatle dinlemenizi sizden istirham ediyorum. Yıl 1905. Bütün dünyanın kaynama noktasına geldiği, patlama noktasına geldiği tarihi bir dönüm noktasında İstanbul'un bir semtinde, evlerden bir evde, bir çocuk dünyaya geliyor. Dünyanın o büyük hadiseleri karşısında ne kadar basit bir hadise değil mi? Dünyaya gelen birik bazıdır. O kaynama noktasına gelen demiştim, patlama noktasına gelen demiştim, hadiseler patlamış, o hadiselerle birlikte büyümeye başlayan Nefif Dünya yeniden kabuk değiştirmiş ve Türkiye öylesine bir kabuk değiştirmiş ki, bu kabuğu en net bir şekilde genç Nefif görmek mümkün. Avrupa'ya gidecek, Ehl-i Küfrün bilumlu zahrafatını takıp takıştıracak, ...Türkiye'ye dönecek ve kendi insanına işte çağdaş medeniyet, işte yaptığımız düzenin yerine kurmak istediğimiz o üstün hayat diyecek ve batının bir umum muzahrafatını bu insanlığa, Türk insanına yaşanmaya değer hayat olarak sunacaktı. Bunun için gönderilen gençler arasında en istidatlısı, en büyük vadede neydi Necip Fazıl, genç Necip Fazıl. Onun davası, işte bu batının bir bunun uzak takıp takıştırıp bu insana üstün hayat mizamı diye yukturulmak için gönderildiği Avrupa'dan dönüşünden sonraki geçen o müthiş çilesinden sonra bu insanlığa yukurulmaya çalışılan o sefil, o iğrenç hayatı yerle bir edip kendi tabiriyle bu mukaddes topraklar üzerinde inşa edilmeye çalışılan gece kondu süprüntülerini yerle bir edip yerine muazzam bir saray inşa etmenin, bütün maddede manada bütün pisliklerden arınmanın mücadelesini vermiştir gibi Bazen. Düzen için ne büyük bir akamet. Müslümanlar için ne muazzam bir hadise. Kıymetini bilenler. <gülüyor> Allah demenin bile yasak olduğu bütün netif bazı bahanına toplantılarında hep bir başlangıç noktası Yeri geldiğinde konuşmanın örsmeye başladığında yeniden heyecanın unsuru katmak için verilen örnek. Burada böyle bir şey gördüğüm için değil. Allah demenin bile yasak olduğu din kelimesinden bile bahsedilmesinin yasak edildiği bir dönemde bu kararın hemen akabinde çıkan büyük duygularda o muazzam hadisi şerif, Allah Resulü'nün kelamı. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyene itaat etmeyiniz. Ne muazzam bir ölçü. Fakat ne ki farzı bunu klişesiyle, kelime klişeleriyle benimseyip bunun ızdırabını çekmeden bunu bir geveleme malzemesi haline getiren bir insan değildir. O elli yıllık muazzam çilesiyle o elli yıllık gerçekten muazzam hayatında Allah'ın hükmüyle hükmetmeyene nasıl itaat edilemez? Bir, Allah'ın hükmüyle nasıl hükmedilebilir? İki, bunun cevabını vermiştir yüz küsür külliyatıyla. Bunun çilesini çekmiştir. O halde Başta onun için dedim ki, Necip Fazıl'ı sadece büyük sanatçı, büyük şair ki öyle, büyük tiyatrocı, büyük şu, büyük bu diye anın onun bu yüzünü görmemek veya bu yüzünü de görüp, büyük mütefekkir de değil bunun nasıl gerçekleştirebileceği üzerine kafa patlatmadan Necip Fazıl'ı sevmek, Kanarya Sevenler Derneği gibi cinsinden kullanabilecek bir fahalı sevenler derneğine üye kayıt olmak cinsinden bir şeydir. Kafros'un bütün beşeri ideolojiler bu slavana aşinasınızdır zannediyorum. Kafros'un bütün beşeri ideolojiler derken Mecid Barsat'a kendi ortaya koyduğu İslami dünya görüşüne ideoloji örgüsü ismini veriyor ya, kahrolsun bütün beşeri ideolojiler, o halde Necip Fazıl'ın ortaya koyduğu da, Allah kelamı değil tabi, beşeri ideoloji o halde kahrolsun Necip Fazıl'ın da ideolojisi. Şimdi ortada öyle muazzam bir münatıp mantığı işletiliyor ki, bunu görmemek mümkün değil diyorum fakat Buna öylesine de aldanılıyor ki, Necip Fazıl kitliyatını, şu bir cümleye sırdırmak ve bunun muazzam açılışlarını yapmak mümkün. Necip Fazıl İslam'a muhatap anlayışın dünya görüşünü örgüleştiren insanlar. Ne Nedir İslam'a muhatap anlayışı? İnsan olarak Allah'ın inanın emrine muhatabız. İnandığımız andan itibaren Allah'ın bütün emir ve yasaklarıyla mükemmeliyiz. Bu birinci madde. İslam'a muhatap anlayış. Çünkü Allah'ın hükmüyle hükmetmeyene itaat edilemez. Nasıl itaat edilemez ve Allah'ın hükmüyle nasıl itaat edilir ki? Efendim Kur'an'la itaat edilir, Efendim Sünnet'le itaat edilir. Bunlar gerçek, doğru. Ama bunu söylemekle o itaat gerçekleşmez. Bugün yüzde doksan dokuzu falan demiyorum. İsterseniz yüzde biri deyin. Şu kadar bu ortak fikir üzerinde birleşmiş insanlar var. Bunu geveleyen insanlar var ama hiçbir şey olmuyor. İslam'ın muhatap anlayış davası. Senin İslamdan ne anladığınıdır önemli olan. İşte demek ki bazı İslamdan ne anladığını gerçekten muazzam bir sistem olarak ortaya koymuş, bunun hayatın tatbik edilebilmesinin mücadelesini vermiş bir insana. O az önce de söylediğim gibi gerçekten mücadele verdiği tüm sahalarda zaferini kazanarak gitmiş bir insan Ama esas bize düşen dava buradan itibaren başlıyor. Ortaya konulan İslami dünya görüşünü hayatımıza hakim tutulmak <gülüyor> Eğer bu bilinemezse, Gerek Allah'ın hükmüyle itaat etmeyene itaat edilemez ölçüsü ve gerekse bütün ölçüler sadece inanmış olmaktan başka bize pratikte hiçbir fayda sağlamaz. Adım antırmaz. Evet, Meclif Ağdın'ın ideolojisini de ortaya koyduğu İslami dünya görüşünce sırf o ideoloji kavramından hareket Efendim ideoloji batı kaynaklıdır. Bize batıdan birlikte edilmiştir gerekçesiyle İslami değil diye ihtiyar edenler için söylüyorum. Ve bu nitelemeler sonucu kafası bulananlar için söylüyorum ki büyük doğu bu. Ve ilk vahye dayalı tevhidi akideye sıkı bağlı bir diyalektik örgü, bir dünya görüşüdür. Bu manada eğer İslam'a muhatap anlayış davası anlaşılamadı ise Allah Resulü'nün Allah karşısında ve Kur'an karşısındaki konumunu anlayamayız. Sahabinin peygamber karşısında, sünnet karşısında ve Kur'an karşısındaki konumu nedir? Bunu anlayamayız. tabi mezhep mezhek mandatının, ve mutalliklerin, mezhep, tabi-i, ashab-ı ve Kur'an karşısındaki konumunu anlayamayız, mükellefiyetini anlayamayız. Ölçü şudur. Büyük doğunun temel istinat noktası Allah'ın şeriatıdır. Onu kabul ederken, reddederken, yargılarken alacağımız ölçüde ancak bu olmalıdır. Yani büyük doğunun temel istinat noktası. Gerek bütün meşer bilimlerde, sosyal ilimlerde ve müspet bilimlerde metodolojik bir ölçüdür ki bir şeyi değerlendirirken o şey kendini neye nispet etmişse siz de az o şeyi nispet ederek onu değerlendirebilirsiniz. Yani bir Müslümanı İslam'a nispetle değerlendirebilirsiniz. Ölçü budur. Ve bizim bu manada mecifatıda daha doğrusu şahs değil fikirden dolayı şahs ölçüsüyle büyük doğuya bağlılığımız Allah'ın şeriatına uygunluğu kadardır. söz konusu ise eğer bu noktada bir takım tezablar, bir takım çelişkiler, bir takım görüşmallıklar söz konusu ise nefif bazıları karalarken islamın işi bırakmaya çalışılırken buna tıklat edilmelidir. Bu söylemleridir. Şu noktada şu hareketin, şu fikri islam'a terstir, şerjata monairdir. Var mı? Ha o halde hep konunun hatasız mı? Hemen ikinci münakaa yar ettiğini eee salaman derdiye sokuyor. Yani siz şimdi hep fazla hatasız mı demek istiyorsunuz? Aşağıdan. Ne demektir fazla hatasız demek istiyorsunuz? Biz inanıyoruz ki mutlak doğru, mutlak hakikat ancak Allah'a mahsustur. Ve ismet sıfatı ancak peygambere mahsustur. Onun dışında herkes hatayı alınır. Ancak burada esas ve usule bakıyordur. Siz bir şeye usulüne göre yapıyorsanız o esnada gerçekleşecek yanlışlıklar öyle yanlışlardır ki kendi kendini kaskil edebilecek yanlışlardır. Dikkatinizi çekelim. Çok iyi hatırlıyorum, basit bir örnek. Fakat mevzuyu benimselemek için e, veriyorum. Lisedeyken matematik e, dersi intihalarında sonuç yanlış bile çıksa, formülleri doğru ve yerinde kullanan öğrencilere bir miktar puan verirdi hocamız. Çünkü usul doğru. Yeniden baştan alıp gelirliğinde doğruya çıkar, kendi kendine tavsiyeler olur. Ama o usul, o formüller yerli yerinde kullanılmamışsa, sonuç doğru bile olsa, o öyle bir doğru, bir serseri doğruluğu, başı boş doğrudur. Çünkü onun istinad noktası yoktu ve olmalı yerde, olmadık yanlışlara yüzünü çevirebilir, dönüşebilir. Bu manada necip Allah Rasulü'nden başlayarak oluşturulan ehli üstünden gelenin sıkı bağlı bir şekilde fikriyatını oluşturmuş o muazzam dünya görüşünü ortaya koymuş bir insan bu manada fikri gün gün dakika dakika kelime kelime hayatı ve fikri baştan ileriye doğru Öldüğü günden, son yazdığı kelimeden, ilk kelimesine doğru takip edilebilir bir mütefekkirdir. Bugün dikkatinizi çekelim. Ortada mütefekkir kırıntıları olarak, müsveddeleri olarak geçilen insanların yazı hayatına başladıkları günden bugüne veya bugünden geriye doğru fikirlerini takip ediniz. Öylesine muazzam ziktaflarla karşılaşırsınızdır istisnalarını her zaman bir tarafa kayarak söylüyorum. Evet. Bu manada lektofu dedi ki, "E, sünnet dileğinin sımsıkı bağlı bir şekilde fiili yapını oluşturmuş bir insan." Ve dedik temel isnat noktası şeriattır. İşte şeriatta nispet edebilmenin ölçüsü Necipabla'nın fikriyatını doğrudan doğruya o 1400 yıldır aksamadan, bozulmadan, çözülmeden gelen muazzam ehl-i geleneğine takdik edilerek ortaya çıkar. Bu manada bir açmazlık olan varsa bunu yapar bizi de ikna eder. Tekrar sormak istedim. Sizin şahsında veya boşluğun şahsında, bu manada Necip Fazıl'ı anlamış, kabul etmiş demiyorum, anlamış, onu ölçü olarak aldığı şeriata nispet edebilmiş, bütün kütriyatını ve hayatını değerlendirebilmiş ve şu noktada şeriata diye demiş biri var mı? Üstad kendisi söylüyor, bir doğru yövcüsünün başında Büyük Doğu İslamiyet'in emir subayı Büyük Doğu İslam içinde ne yeni bir mezhe, ne de yeni bir içtihat kapısı, sadece Sünnetle ve cemaat ehli tabirinin ifadelendirdiği mutlak ve pazarlıksız çerçeve içinde olanca saffet ve asliyetiyle İslamiyet'e yol açma geçidi. Ve Çoktan beri kaybedilmiş bulunan bu ve asliyeti 21. asırın eşiğinde eşya da, hatıslara takdir etme işi galiba işlerinde en değerli ve en kabulü ve devam ediyor. Bu ruh sistem ve ismin yani büyük doğunun bağlı olduğu iman yinfrağına göre hiçbir istilan yok efendim, İslam dururken ne demek büyük Doğu diyenler? Bu ruh, sistem ismin bağlı olduğu iman mihrahtan yani İslam'a göre hiçbir istiklali yoktur, balmasızlığı, hürriyet yoktur, başıboşluğu yoktur. Ve ruh, sistem ve isim, ancak baş imanın dikkat edin. Öylesine muazzam bir diyalogu vardır ki üstadı baş imanın diyor ve muradını anlatıyor. İman, bu benzeri birbirini kapsayıcı, birbirine akraba kavramlardan birini de kullanarak şu kafede, şu ahmakla düşmüyor. Doğrudan doğruya. Allah'ın bu arada çanmak gibi bir tehlikeden de sıyrılıyordur. İman-ı Anladınız mı? Ancak başkollu iman her iradesini yeni insan ve yeni dünya üzerinde zerre zerre köle bir demir subayından iman. Dedik ki, büyük doğu vahya dayalı tefhimî akliye bağlı bir diyalektik örgüdür. Ve bunun temel esaslarını, temel istinap noktalarını da söyleyeceğim. Bu tanımı biraz daha şöyle de söyleyebiliriz. Büyük doğu ve idda teyfi diyalektiktir. Bunun için özellikle üzerinde durarak söylüyorum. Son günlerde aktuali ve kazanmış kavramlarından bir tanesi de vahdet meselesi, yani birlik meselesi ve tevhid meselesi. Ve Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsü ortaya koyduğu dünya görüşüne karşı da eleştiri makamında getirilen kavramlardan bir tanesi de budur. Necip Fazıl tevhide paykırı davranıyor mu? Necip Fazıl, evrensel İslami mesajı misaf bildiği bittiği sınırların içerisine hapsetmeye çalışıyor Necip Fazıl, İslam yerine büyük yuvdiye yeni bir şey çıkararak vahdeti parçalamaya çalışılıyor. Evet, bundan söyleniyor mu? Ve, ve biz üzerinden basa basa, Tüm bu şeylere karşı daha yüksek bir sesle söylüyoruz ki tüm bu inan ilgiliolojisi tekildir diye yani kendisidir, muhakkak olarak. Bu nasıl diyor? Ne herkes bahsediyor, birlikten bahsediyor, Müslümanların birleşmesinden böyle cemaat cemaatizi gibi. Örünmenin zararlarından, onut mısır ve mutlaka bir araya gelmesinden İslam ikramının gerçekleştirilmesi gerekeliğinden ancak bu şekilde gerçekleştirilebileceğinden bahsediyor. Fakat şunu söyleyen var mı? Nasıl ve niçin? Birliğin temelleri nedir? Her şey öyle bahset nedir? daha da öncesinde nedir? Tevhidi akide nedir? Bunun usulü nedir? Bunun metodolojisi nedir? Bunu ortaya koyan Türkiye'de ilk defa Nevi Fahzı olur. Bunun metodolojisini Nevi Fahzı'nın büyük bu dünya görüşüne bağlı olarak bunun metodolojisini ortaya koyanda İpla Diyanetli'nin gururusu salih bir zabi oldu. İşte orada geçen iki ana ölçü çok dikkat ederek dinleyin. Alakalardan silerek derinleşme. Birincisi bu. İkincisi alaka kurarak gelişlerini yayılma. Bütün toplum meselelerine yaklaşışta, herhangi bir fikirden, herhangi bir iman mihrağından, herhangi bir bilgi kaynağından, herhangi bir bilim kürsüsünden hareketle. Eşyalar, eşyaya, hadiseye, insan ve toplum meselelerine yaklaşışta iki ana ölçüdür bu. Birincisi alakalardan silerek terimleşme, ikincisi alaka kurarak genişlenir. Birincisi Bu bakım felsefesine de İslamiyet'ten çok sonra girmiş bir ölçüdür. Tümden gelip tüme var. Necip Fazıl bu iki ölçüyü koyarak İslami meseleler bu ölçülerde nasıl inatılabilirdi? Açıkça söylüyorum. Tevkidi akide eşya ve toplum üzerinde nasıl zuhur ettirilebilir? Bunun cevabını verilermek insan. Alakalardan silerek derinleşme şudur. Dağınılıklardan genişlikten eşya ve hadiselerden daha doğrusu bulunduğumuz yerden hareketle bütün varlık silsilelerinden alakalarınızı silerek mezunumuzun iman mihraplarının ideal noktasını tespit ederek o noktaya doğru zikra çıkmadan, sakınmadan ilerlemektir. Allah'a ulaşmak bahsini ele alırsanız orada da usul budur, tasakkukun özü de budur, metodu da budur. Tasavvuklu sadece bir sakal, kütbe ve şallardan ibaret görenlerdir. Sadece bu kılığa bürünmekle tasavvuk terbabı olduğunu zannedenlerdir. Halil Ali Fahdun ve Salih Nevzabeyoğlu'nun İslami düşünce adına ortaya koydukları bir şeyler haberdarlar mı? Tasavvukun ölçüsüleri ter ter ter ter ter ter ter ter ter. İşte alakalardan nasıl bir metodu da bu rastgele terk değil. Bu aynı, bu, aynı paranda şunun da ölçüsüdür. Herhangi bir sonucu değerlendirmede de ölçüdür. Yani burada şuna da veriyorum size, büyük durumu değerlendirmenin, İslam'a nispetle değerlendirmenin de ölçüsü, metodudur bu. Büyük durumu bir sonuç, bir vakti, fikir olarak, fikriyat olarak, yüz küsür cüptük eserler. Yani, bunu İslam'a nispet edebilmenin, İslam'ı ölçülerine vurabilmenin de metodudur bu, alakalardan sinerek terimleşme. Bir takım alakalı mevcutlarına, detaylarından varlılığına parlandırarak her şeyden önce büyük öz fikrini yakalamak veya herhangi bir bahsinin özünü fikrini yakalamak ve ondan sonra o mevcut ile alakalı ölçüye vurmak. İçkisi de boyu İslam'a nispetle değerlendirebilmeni, İslam'ın değil bunu anlayabilmene ölçüsün. İkincisi alaka kurarak denileşip bir Müslüman olarak her sözünün imanın şu özelliği vardır ki iman bir peşin fikirdir. Yani Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerin hepsini biz inanmadan hazmedik, eşya ve hadise insan ve toplum meseleler üzerinde değerlendirip deneyip ondan sonra inanıyoruz. Hayır. İman bir tıkrat meselesidir ve insanda tıkratında vardır. Dolayısıyla İslam'ı başa alarak, İslam'ı başa alarak, Kur'an'ı başa alarak, hadisleri başa alarak daha çerçevesi çizilmiş ve bizim için netleşmiş şekilde söylüyorum. Mezhebi topluca ehl-i sünnet ölçülerini başa alarak, bu ölçülerden hareketle, bu ölçülerin meselelerle alakalımdır, alakalımdır. Fiyas tabu düzeni, alakalımdır, Şu meselede İslami hal ne olmalı? İslami çözüm ne olmalı? Bu meselede ne olmalı? Bu meselede ne olmalı? Şu konu. Yani insan ve toplum meselelerden siz İslami çözümler önermek gibi muazzam bir göreve sahipseniz ki bir Fahzım insan İnsan böyle bir kalemle geçecek insan değildir. Ve şunu da söyleyeyim size Necip Fahzım'ın ortaya boyun ihtiyatı dünya görüşü diyoruz. Dünya görüşü demek her şeyin bir sistem demektir. Sistem demek de her şeyin bir de şu demektir unsurların arasında tezak alınmayan, unsurların birbiriyle uyum içinde olan fikirler. Necip e, Vaz'ın İslam'dan hareketler insanlığa açılmış, insan ve toplum meselelerine İslami çözümler önermiş bir insan ve sistemi kurmuş bir insan. Ve şunu söylüyorum, Necip Vaz'ın ortaya koyduğu iddiyatıyla bir tüm o, bütün mütefekkirler, bütün Vaz'ı felsefesi. Türkiye'dekiler, şuradakiler, buradakiler usulların arasında tezah teşkil etmeden ihtiyatını bütünleyebilen tek adam, tek mütefektir. İse <gülüyor> fikir geleneği olmadığı için bir insanlarda Revin ve propaganda provokandasının temelini bu gerçek cermatı olmuşlardır. İnsanların, toplumların var olan o müthiş unutma, unutmanlık şeyle dayanarak oluşturmuştur. Hitler'in, yani, provokandalarının çerçevesini. Bizde var olmayan bir fikir geleneği var. Batı'da bütün yanlışlığına, İslam'a bütün aykırılığına rağmen tersiden bir geleneği var. Yani oradaki bir aristokrasi var. Resimde böyle, şiirde böyle, sanatta böyle, her şeyde böyle Dandan Damdan düşer gibi bir insan oraya giremez. Mutlaka nispet içinde geleneye tabir olarak giremez. Gelenekmiş olanların da bir geleneksel adı var. Bizde böyle olmadığı için ve bir insanın fikir gerekir olmadığından dolayı fikrini takip edebilme imkanı da var ya bunun ihtiyacı da oluşturulamadığı için kimin de söylediğini bilinmediği bir ortam söz konusu. Ve bu ortamda Necip Fazıl, ortaya büyük bir dünyaya başlıyor ve akadinde Salih Mirzabeyoğlu fikriyatını büyük duyan Necip Favrum fikriyatına nismer ederek iddia bir dünya ile başlıyor. Ve bir fikir geleneği başlatılıyor Türkiye'de. Bu fikir geleneği, aktüel şeyler olarak açmak istedim. Yani bir insanı takip edebilmenin de ilgilenen yoktur bu fikir geleneği olmamaktan sonra. Falan adam şimdi sık sık sorulan sorulardan bir tanesi vardır, gereklerdiye giden ziyaretlerde, gerek bütün ziyaretlerde Şu odamı nasıl görüyorsunuz, bu odamı nasıl görüyorsunuz, onunla ilginçleniyor musunuz, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu fikir geleneği olsa, bu soruları sorulmasına mahal kalmaz. Cizyutu fiyat gayret olarak ortada, İslam'a misbedli ortada, kendi içindeki tezatsızlığına misbedli ortada ve bu onu da bir şey yok, yani bir tezat, bir şüphen bir şey uyandırmıyor insanlarda. Ama bu adam bugün şu orada şunu söylemiş, bugün burada şunu söylemiş. Dün partiye şu şekilde bakıyormuş. Evet, bir gün bir roman yazan dünya kurtulur, Türkiye kurtulur diyormuş. Yarın ne diyecek bu adamlar? Yani biz şey yok, serseri düşünüyor. Yani düşünce serseri, başboş bir düşünce. Ve bu adamların tek tek ele alabilirsiniz. Şu şöhretli adam, şu Art kazanmış bir adam, bunun 10 yıl bir yerine gidebilme geleneği bile yok Bu adam 10 yıl önce ne diyordu? Şimdi ne diyor? Ondan sonra soruyor muhakkudum. Bu, bu adamı nasıl görüyorsunuz? Yani burada demek istediğiniz son söylediği bir kütle göre mi? Dünküne göre mi? Bir evvelki güne göre mi? Yarın söyleyeceğim şeyleri göre mi size söyleyeyim nasıl görmüyorsunuz? Hepsini birden alarak serseri. Ve kimse de bunu fark etmiyor. Kim yani yüzü kızarmadan bütün yazar ve kir müstehdi olan de bir bir araya gelebiliyorlar ve yüzleri kızarmayan birbirlerinin yüzlerine bakabiliyorlar. Muazzam bir hevesi iktirsene. Ne ki fazla bu manada bunun kökünden geliyor insan. Ve bunun içinde bu kadar saldırı olması, saldırı hale bile Bütün sahte dengeleri yeniden hayatlandırıyor ya o bir taraftan hayatınla bütün sahte değinmelerinin yıkılıştılar. <gülüyor> Mecif Fazıl belirli ki, büyük saldırı hedefi e, haline gelmelerinin başı, gelmesinin başında sebeplerinden bir tanesi bu. Ve buradan de birincisi konuşmamın başında söylediğim Mecif Fazıl'ın bir doğru doğruca olması vasfıyla İslami olmayan iftirasının iddia sahibi faalın şeyleri İkincisi nehi geleneksel olması, radikal olmaması. Yine son günlerin, son yılların demeyip daha doğru aktüalitesi oldukça yoğunlaşmış kavramlarımda iki tanesi de geleneksellik ve radikal. Herkes radikal Herkes geleneye karşı Kimse ne manada tersin, neye karşı rakipsin, ne manada gelenekselliğe düşmansın, hangi geleneğe düşmansın, bunun cevabı yok mu öyle? Evet. Hangi fazla Bu konuda o kadar net ki, bütün yapıtlarda hiçbir yapıştırmayı kabul etmeye, teknolojinin yapışmamasını düşen vakalarda yapılan bakımlı yapım radikalliktedir. Herkesin ağzına bir radikal radikallik. Radikallik eğer Allah'ın vaat ettiğinden başkasına, Resulullah'ın Kur'an'ı hüsbette vaat ettiğinden başkasına, sahabenin, tabi'nin, ve imanlarının, devet tabi'nin ve bütün bunlara sımsıkı bağlı bağlı bağlı, bağlı günümüze kadar gelmiş her sünnet anlayışına karşı radikallik birden başlamış şeklidir. Siz bu manada mezhep geleneğini mi inkar ediyoruz? Mezhepsizlik, dinsizliktir. Ya radikalliğiniz buna karşı mı? Yok, her küfre karşı Tamam, o manada zaten Müslümanı radikalli diye nitelemeye gerek yok. Müslüman, yani küfre karşı Ama düşünürsen, böylesine enfole ediliyor ki bütün bu kavramlar, Müslümanların kendileri bulup da kendilerine yapıştırdıkları etkiler değil. Yanlış gibi de böyle olsa insan bir kadar damyemezdi. Doğrudan dolayı doğru dışımızdakilerin yaptırıldıkları şeyler, radikal Müslümanlar gelenekler. ne demek gelenekseldi? Müslüman zaten radikalidir bu manada. Şu manada da Müslüman zaten gelenekseldi, gelenekseldir. o da şu bir, gelenekten kastımız ne? Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas, oha. Bu geleneğin de üstünde mutlak ölçülerden dört temel esası. Buna karşı olan kadar da anti geleneksel yani radikal hükümetüs kafirdir. Buna bağlı olma geleneksellikse gelenekseldikse bunu gelenekseldik diye dinlemek gereksiz zaten müslüman gelenekseldir. Olması gerekiyor çünkü müslüman olması hafzelerdir. Ama bir sürü Dediğim gibi, tamamen aşağıdan empoze edilen şeylerler, geleneksel Müslümanlar, radikal Müslümanlar, şu Müslümanlar, bu Müslümanlar. Ha, şu noktada, bu şekilde ayırma ihtiyacı söz konusu olabilir. Geleneksel Müslümanlardan, benim anladığım şu, babamı bile içine koyarak söyleyemiyorum, tamamen düzeni empoze etmeye çalıştığımız bir İslam anlayışıyla seküler, bakıdaki tabirinde, yani dahi İslam anlayışıyla İslam'a bağlı olan bir Müslüman parantez bu içinde bilinen şahit, bu geleneksel Müslüman olarak e, tabir ettiler. Yani e, geleneğin kaynola da küfürdür. Bu manada geleneksel. <gülüyor> ve ben bunu özenlikle üzerinin bir katının güçlerinde özellikle Müslümanlara empoze ediyorlar bu kavramlarına. Benim gibi bu manada Necip Fazıl'ı antiradikal yani geleneksel vesaire gibi yapmalarla önünü kapatmanın, yapıştırmanın bu yapmaları mümkün olmayan bir tepkittir Necip Fazıl. 1400 yıllık geleneğe ehli sünnet geleneği harfi harfiyle tasavvuf ve şeria dengesi içerisinde hareket haline sıkı sıkı bağlı bir adamdır. Bu manada neci fazlın gerekecidir, ben de gerekeceğim. Her Müslüman böyle olması gerekecektir. Şu manada bize karşı olma manasında neci fazlın, yani gayet çok hafif kelime, inkılapçıdır. ve bu inkılâpçı dünyayı görüşü, ideolojisini ortaya koymuş bir Radikal hafif olan Necipal'ın müfade yapıştırılır. Ve yine Necipal'ın etrafında yıllardan beri ortaya koyduğu hak, bu dağılığın tabi olarak ortaya koyduğu günlük aktüel mücadelelerini ölçü olarak, sanki ölçüdeymiş aslında da öyleymiş bir ölçü olarak Necipal'a yapıştırılmaya çalışılan yaktılardan biri de şunu, demokrat olması, tüzenmez olması. Necip Paçlının kemiklerini sızlatan el Necip Paçlının ön gördüğü bizim benim senimiz İslam inkılabı açıkça söylüyorum. Bir takım Don Quixot varikatlamışlara, Don Quixot gerek yoktur. Açıkça söylüyorum. Necip Paçlının ön gördüğü istediği İslam inkılabı tamamen şiddete ve törene dayalı buna yaptığım bir yıkınafta değildir. Ne ki her yönüne bir örnek gördüğünü itiraf etmiyorum. Fikrede ve ruhta ikrarı. Bikin ve ruh olmadıktan sonra şiddetin her biçimi bunu bir Müslümanla yaptar, anarşizmden başka bir şey değildir ve ortaya çıkan İslam adına da yapmış olsa Yeni çevilerin tarikte yaptığı bir soru mudur? Gerekir mi gerekmez mi? Gündüm soruya da bu noktada yer yokturuz. Var olan şartların seçme şansı, seçme e, kudreti insanın elinde değildir. Moralını anlamışsınızdır mı? Neşbatlı liderleri görüşünde not duyuyor. Bu ideoloji örgüsü, İslam'a muhatap anlayışı, İslam'a nisvetle ölçülendirdiği bu dünya görüşü, hiçbir ülkenin rejimini ortadan kaldırmaya, onun yerine kendini itave etmeye talip değildir. Bu mecerret bir zemin üzerinde, Anlaşılması, okunması gereken muazzam bir fikir eseri bir ideoloji, bir dünya ölçüdür diyor ve iş bitiyor orada harfında atar. Yine ihtilal kitabında bizim gençliğimiz ihtilali yapmaya değil, bilmeye meklent. Bilmek ve yapabilmek arasında o kadar doğasan, o kadar derin bir kim din bilmelerini gerekli o kadar gerekli bir alaka var ki bilmek yapmak demektir, yapmam bilmeyi değiştirir. <gülüyor> Bu manada tamamen dışımızdaki mi? İslam kişi bir takım güçlerin de olaklarının, yani pozettiği kelimeler, kavramlarla, Necip Fazıl karşı olan, bunu İslam kişi'nin işledirmeye çalışanlar bir katta. Necip Fazıl tamamen istinatsız, herhangi bir fikri kemerden yoksun, onu anlamadan tersah, tersah uzar. Yaşasın ne büyük büyük ne büyük fazla, şair ne büyük fazla, dehan ne büyük fazla. Yer kuru sıkı, kendi katkıyla kuru sıkı. Cenaze cenklerinden daha koh ağır olmalarına övenler bir tarafa, bir de son yıllarda yine oldukça artış gösteren necek fazluluğu koşanlar var olduğu. adamlarını tanımadan da söyledikleri şu, şey. Necip Fazıl, bu son ayda çıkan dergilerden gelebilecekler. Aklımda kaldığı kadarıyla aynen şu. Şey. Necip Fazıl, günümüzde fikirde, sanatta, siyasette, aksiyonda her şeyle aşılmıştır. Bugünkü İslamcı gençlik Necip Fazıl'ı aşmıştır. Ancak Necip Fazıl'ın o hareketlerini kendinize örnek almazıdır. Aklımda kaldığı kadarıyla geçen budur. Necip Fazıl nedir? Yüz mütefekte nasıl anlaşılır, anlaşıldıktan sonra nasıl reddedilir ve yanlıştır? İşte o Necip Fazıl'ın bütün hayatın boyunca mücadelesini vermeye, ızdırabını çektiği o fikir kelepeli yerleşmiş olsa, bu tür üzüklereyle kimse yapamaz. Necip Fazıl şiir. Büyük şahar. Herkesin, kimsenin, düşmanın da ihtilaf ettiği bir nokta değil, büyük şair. Adam çıkıyor, şair. Bugünkü genç İslamcı şairlerimiz Necip Fazıl'ı İslamcı şiirde geçmiştir. Necip Bazlun şiirlerinden daha İslami şiirler ortaya koymuşlardır. Söylenenlerden bir tanesi. Ve İslami şiirlerde anlaşılan şunu: İçinde Allah kelimesi geçiyorsa, Peygamber kelimesi geçiyorsa, İslam kelimesi geçiyorsa o şiir daha İslami şiirdir. Her şeyimiz şey, şiirin ne olduğundan habersiziz. Şiir bir tekni sahası değil mi? Bir kentik ruhlara sindirme. Sabah Bu manada Mecid Farklı'nın şiiri çok sık yapılan, hatta samimiyetle de yapılan yanlışlardan birisi olarak şunu söylüyorum ki Mecid Farklı'nın hayatı İslamiyet'ten sonraki hayatı, İslam'a inandıktan sonraki hayatı ve İslam'a inandıktan önceki hayatı diye ayrılabilir, insan kabul edilir de Necip Fazıl'ın şiiri kendi çöpe attıklarını yok sayarak söylüyorum. Necip Fazıl'ın içine olarak ortaya koydukları, koyduğu şiirleri İslami şiirler, İslami olmayan şiirler kısa kabul etmez. Ayrı kabul etmez. Necip Fazıl'ın o odaları, Necip Fazıl'ın ahramaları kelimelerine kadar İslami bir şiir. Çünkü orada Allah'ı aramaktan başta bir gayet tanımayan sanatın izleri vardır. var Fakrı'nın şiirine de bu şekilde bakmak lazım. Mecid Fakrı'nın aşılması en çok taklit edilmesinin taklit edildikten bir miktar sonra aşılmasının da bir sebebi şudur ki Mecid Fakrı'nın şiir nimine sahip aferin ıslatı. O bir din ve meselelerin tüm hukukiyetiyle kavradıktan sonra onu muazzam bir işbir diliyle, yalın yal bir anlatımla verebilen bir insan. Şimdi adam iki saatçi, adam iki yıl ilahiyatı okumuş, Necip bahasında ne diyor, işte Allah'ın hükmünün bir şey olduğunu, filan. burada şey yapayım bir sürü, bir takım e, sanatsal, şiirsel bir dille bir mesele anlatıyor. E bu tarafta adam iltisatçı, bakıyor da ne demiştir? İşte e, kasanın e, kapısında Allah yazacak, e, şöyle olacak e, bir cemiye kendisi o bir takım ruh ilme sahip ya neşif fazlığı değersiz buluyor. Necid Fazıl ne demişti? Edebiyat yapmış. Yani burada sanat yapmış. Ne demiş? Kasasının kapısında Allah yapacak demiş. Anlaşılmayan nokta şudur ki Necid Fazıl'ın ilmi karşısında bunun üstüne basa basa söylüyorum ki söylenen şeylerden bir tanesi şu Necid Fazıl'dan İslam öğrendi. İslam Necid Fazıl'dan öğrenildikten sonra kitaplardan öğrenildi. ne gibi bağlona takılıp kalma onda başlayıktan bir fasite değil ki yani biz daha birtakım kelime ve kavramlara tamamıyla bir aşinalığımız bile yok. Hep dünya görüşü diyoruz. Ondan sonra diyorum buna karşılık e, itham altında kaldığımız ortak olduğumuz şey şu, e, Yani siz şimdi ne gibi bağlona takılıp kalıyorsunuz? Büyük bir dünya görüşüne takılıp kalmak yetmiyor. Şey dünya görüşü dinamik bir varlık Dinamik bir hadisedir. Er an eşya ve toplum meseleleri karşısında kendisini yenileyen bir hadisedir. Ve bunun yani onların söylediği manada büyük doğunun zahirine takılıp kalmamanın nasıl olacağını muazzam bir örnek halinde gösterici olan tek örnek müşahas örnekte iddia külliyatıdır. Necip Fazıl'ın ortaya koyduğu, meseleleri çözümlemede ilk uçları teşkil eden, o sistematik ölçülerle İslam'a ve meselelere yaklaşan, onu değişen şartlarda gerçekleşmelerini mümkün kılacak fikirler anlamında ortaya koyan da ilk dam imarı bir zararı yoktur. Bu manada da bizim büyük duruya bağlılığımız onun zahirine bağlılık değildir. Çünkü bir dünya örgüsü olarak büyük doğu özellikle ideoloji örgüsü bir şablon gibi alıp bu milletin, bu meselelerin, bu dünyanın, bu toplumun kafasına geçireceğimiz bir şablon değildir ideoloji örgüsü. Ne demek ona takılıp kalma onun kısır döngüsün içerisinde kalma? Ne muazzam bir zenginliğe davet ediyor. Ne muazzam bir zengin düşünceye zengin ve muhakkak kurulur seni. Necif Vaz'ın bu derece kolay taşınma vehmini e, hissedilmesine sebep olan bu kadar kolay anlaşılıyor olma vehmine kapılmalarına sebep olan esas yönü daha iyi size için şu örneği verebilirim size. bakılır en çok taktirde yapılan reksan, Picasso'dur. En çok aşılan ressamda Picasso'dur. Neden? Çünkü resmi, suretin şahhikasına çıkarmış bir insan resmi. Ve o noktada bu kaba gözle, bu at gözlüğü baktığınız zaman bir takım gelişi ilişti, rastgele çizgiler. Amerikan'ın ünlü zengini Rockefeller Fellow isimini duymuşsunuz zannediyorum çok muazzam bir insan var. Şakir. Oluğu iş üzerinde onun hakkını verme noktasında muazzam bir insan soruyorlar. Siz nasıl denge Nereden geldiği muassam dengeliğiniz? Verdiği cevap şu. Ben elimin değdiği gözümün ulaştığı her şeyden nasıl para kalanır diye düşünüyorum. Bu şekilde tehlikeli oldu. Ama siz bunu bir Müslüman olarak alıp alıp, alıp ve doğrudan doğruya Müslüman olabilmenin şart olarak kendinizde gerçekleştirmeye çalışalım. Karşılaştığımız her meselede, elinizin değdiği gözümüzün ulaştığı başımıza düşen her meselede İslam'ı o meseleye nasıl takdik edebiliriz? O mesele üzerine nasıl İslami çözümler üretebiliriz? Bunu işgiatını nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun o muazzam içerisine talif almanız lazım. İşte Picasso'dan bahsediyorduk. O Rockwell'ın Amerika'da çok muazzam bir ev var. Evden başka her şeyden bahçesimize, evimize, korkunç bir şey. Amerika'ya gittiği zaman çayına taşı Rockefeller'ın müze halini almış, Kainat haşi yapmadınız değil mi? <gülüyor> Rockefeller'ın müze halini almış, yemini gezmeye götürüyorlar. Ya diyor, bu heykeller mi? Yani böyle rastgele konulmuş buraya Yanındaki mı? Yanındaki refahlerçilerin, bu <gülüyor> söyleyecek şey, bunu söyleyen <gülüyor> bu bir şey. Neyse, bu böyle bir şey resim bölümüne geçiyorum. Picasso'nun resimleri önünde durarak aynen ilerisini söylüyor. Basında bu geçen yıllarda zannediyorum çok yazılıyor. Ya bu nedir? Onu ben daha iyi yaparım. Bugün necip quartz'u aşkın diyenlerin, necip quartz'u şu noktada, bu noktada aşıldı diyenler, kenan erdem'in Picasso'ları anladığı kadar bile meselelerden anlamayan yapar. Necid faalısını aşma onu tekabül ettirmeli olur. Onun ortaya koyduğu kibriyatı, o eserlerde kalsın diye koymadım o kibriyatı. Onun ortaya koyduğu muazzam kibriyatı meselelere takvi ederekten Necid faalısını aşamayız etti. Daha konuşmamın başında da söylediğim gibi o bir kur olarak geldi ve kendisinin mükellef tıldığı bütün cephelerde zaferinde kazanmış bir kumandan olarak Darübeka'ya itibar etti. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmam nasıl? Hoşlanıyor musunuz? Bilemiyorum. <gülüyor> Onu, Allah razı olsun. Bu <Gülüyor> noktada var. <Gülüyor> Sorularınız varsa özellikle onlara ıı, cevaplandıysanız bu bir ticari konuşma samimi bir sohbet havasına da dönüşebilirim diye düşünüyorum. Gerekli bir, durum, bir ikna ve gerekli ıı, ...yayın yönetmeni olduğum dergi tarafından... ...meseleler tarafından... ...herhangi bir sınıf koymaya gerek yok... ...çünkü... ...börtüşüdür... ...İslami hareket ve nevi fahsız... E, ...biliyor musunuz? Bir Müslüman... ...İslami hareket yapıyorduğu... Yani, ...işim bilmiği tarafı, teknik tarafı bir tarafa... ...bir Müslümanın... ...çektiği nefs muhasemesi... ...doğrudan doğruya... ...aslında İslami hareketin muhasemesidir. Ondan ayırlamaz mıydı Hüsnü'nden? Bu manada, konuşmanın başlığı olarak İslami hareket ve Fars'ın seçmendeki özel manada şudur. Mecid Türkiye'deki İslami hareketin minat noktasıdır. Bu büyük bir iddia, dikkatinizi çekelim. Nedif Fazıl, Türkiye'deki İslami hareketin milan noktasıdır, başlangıç noktasıdır. Nedif Fazıl ile Türkiye'de İslami hareket. Hemen şu şekilde karşı düşüşler veya kafalar bu şekilde bir takım sorular oluşabilir. Daha önce yapılanlar İslami hareket değil miydi? Burada hemen Üzerinde düşen bir tehdit Hareket nedir? İdeolojik bir anada, inkarç bir hareket nedir? Bunu İslami kılan unsurlar nelerdir? İslami hareket nedir? Bunu cevaplandırdıktan sonra, niçin Medipazlı Türkiye'deki, hatta tüm dünyadaki İslam'ın hareketin milat noktası olarak alıyoruz. Bu anlaşmada şimdi bunu cevabına geçiyorum. O malada bir Müslüman'ın tuvalete sol ayakla girmesi, sağ ayakla çıkması, yemeğini sağ elde yemesi, besmeleyle ile başlaması, bir Müslüman'ın bir Müslüman'a selam vermesi de İslami harekettir. Sizin? Oraya gelmenin sebebi İslam'ın harekettir. Oradan gitmenin tezbi İslam'ın harekettir. Fakat doğru işin manada dondurduk bir intilaba yönelik bir <gülüyor> hareketi, hareket kılan unsurlar nelerdir? Her şöyledir bunların bilimmesi lazım. Onlar nelerdir? Bunun cevabı ne? Bazıda bütün netliğiyle yönelik. Evet. <gülüyor> İslami hareket için gerekli olan ön şartın birinci husunu ne olmanın enikvası söylüyor ve cevabını herhalde ortaya koyuyor. Boşuş. Eğer biz bugün içinde bulunduğumuz insan ve toplum üzerinde İslam'ı hakim Allah'ın hükmünü hakim kurmak istiyorsak birinci şart şudur ki İslam'dan Kur'an'dan ne anladığımızı birbiriyle tezat fesat eleştirebileyecek bir fikirler özgürsünü olarak ortaya koymak sordurduyiz. İşte Nefif Baslı'nın İslam'ı muhabbet anlayış dediği şeyde bu. Bu birinci fikir şartı. Niçin İslam'ı muhabbet anlayış? Şunu da söyleyeyim ki Nefif Baslı'nın her çok eleştiri alan fakat karşılan olarak da hiç kimsenin delil gidemediği, sadece zannarla ve hislerle karşı çıktığı bir ölçüsü, iştihar derin kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak olan, ortaya konulmuş dairesini tamamlamış, mezheb ölçüleriyle, hukuk ölçüleriyle, bir mütefekkerin o ölçülerden hareketle insan ve onun meselenlerine ideolojik kurması gerekiyor yapılması gereken. Şu konuda tartışmaya girmek istemem neyin fazla yetinmeyenlere geleceğin adreste birincisi zaman Yusaman adamlarının sözler kitaptır, işte kapandı, niçin kapandı, nasıl kapandıktır. İkincisi Ramazan'ın en üretiyedir, örnekler çoğaltıdır. Bu konuda tartışmaya gerek yok. <gülüyor> İkincisi, ortaya konulan bu ideolojcanın, yani bunu teori olarak alırsak, bu ideolojcanın nasıl gerçekleştirileceğine dair, pratikte somut şartlar üzerinde nasıl gerçekleştirileceğine dair, yapı ortaya koymaklar. İşe imtiadlı durur. Ondan sonra aksiyonu tezgahlama meselesi. Bu aksiyon nasıl tezgahlanır? Bunu ortaya koymak. Bir yerlerden şiban başları, patladı patladı, birbirlerine sirayet ettire ettire, bu muazzam aksiyonu gerçekleştirmek. Bu manada bu şekilde üç temel esas üzerine çerçevesini çizeyim, İslami harekete tabi olarak yaptığınız en küçük bir şey, gerçek manada İslam'a, İslami harekete tabi olması bakımından İslami harekettir. Ama başıboş bu temel gereklerden, temel unsurlardan yoksul olarak yapacağını yüzde, <gülüyor> Bütün dünya televizyonların alakasını çekebilecek bir hadise gerçek İslami bir hareket denilebilecek hadise değildir. Çünkü sonu ne olacak? Neyi hesaplarız? Senin stratejik hedefi ne? Ve bu stratejik hedefe doğru yani ilhami hedefe doğru hangi taktik hedeflerini izleyerek ediyorsun? Bütün bunların cevabına verebilmiş kaç tane nasıl var? İşte bu noktada Meclif varlığı üzerine basa basa, hakkını dereveren, İslami hareketi milat noktası olarak alıyormuş. Yoksa hiç bir takım mantıki şeylere bindirmek, sadece mantık hesaplarıyla bir takım şeyler değerlendirilmeye kalkılırsa, bütün manalar gider. Bu manada da Muhiddin-i Arabi İmaniyetlerinin, Mustafa'nın sırf birçok eserinde tekrar ettiği, Hayket Asal-i İbn-i Sabi'nin birçok eserinde tekrar ettiği bir söz var Muhiddin-i Arabi İmaniyetlerinin. İslam'a, daha doğrusu hakikaten tamamen muhalif söz söylemek mümkün değil diyor Muhiddin-i Arabi Hazretleri. Şimdi bu şu demek ki, Marx, kıpkızıl kafir. İslam'da hiçbir halakası yoktur. Ortaya komünizm diye bir deolojiye koyuyor. Şimdi bu adamın ortaya koyduğu hakikate tamamen muhalif, temelli olabildi ayrılmaz. Hakikate tamamen muhalif, gerçekte hiçbir haklılık payı, hakikat payı yok mu? Var. Hakikat payı olmayan söz söyleme insanın iktidarında değil. İşçiler dizilmiyor mu? Kim iltihar <gülüyor> edilir? Dünyada azınlıklar söpürüyor, çoğunluklar söpürülmüyor, kim iltihar edilir? İşte bu manada, bu muazzam hikmetini söylüyor. Hakikaten muhalif söz söylemek, insanın iktidarında değildir diyor. Şimdi bu hareketle hareket edip, Necip Fazıl'a karşı çıkışlarda dikkat edip, kendilerine haklılık payı çıkaran bu insanlar, hep bu şekilde, kısmi hakikatlere, kayıp hakikatlere alınarak, nefslerini bu hakikatler üzerinde atındırarak necifatla karşı çıkmışlardır. Yoksa o manada size çok e, belirttiğince örnek vereyim. Şimdi İslami hareket nasıl olur? Bir Müslüman olarak cevabını vermek zorunda olduğumuz bir soru. Hemen cevap. Bakın dinleyin. İslami hareket, buğday yetiştirmek zorundayız. Nasıl güzel mi? Şimdi bunun izahı da var. Efendim, niçin buğday yetiştirmek zorunlu İslami hareket. Çünkü buğday yetiştirmezsek ekmek olmaz. Ekmek olmazsa biz aç kalırız. Müslüman da aç kalırsa nasıl hareket ederiz? İşte size sükûnin mantığı dayalı Böyle kısmi kaybın süzgili hamilkat paylarına dayalı karşı çıkışlar. Hani aslında bunu e, çok uç noktada tabii ki bu kadar değil, hamilelikle bu kadar değil. Bunu e, da e, meseleyi anlatabilmek için bu örneği verdim. Karşı çıkışlarda, özellikle bu şekilde tavırlar da alıyor. Yani şunu diyorsunuz adama, İslami hareket demek, bir bütün hareket demektir. Hiçbir noktada tek bir vasıta üzerinde İslami hareket bina edilemez. Ne demektir? İslami hareket tek başına farklı üzerine bina edilemez. Dernek üzerine bina edilemez. Bir derginin yanı yönetmeni olarak söylüyorum. Benim İslami hareket namına bu iş ancak olursa hak görüşü olur dememden daha fazla ötükse söz olamaz. O vasıtalardan bir vasıdadır ve o bir vasıta kendisini o bütün olması gereken harekete nispet etmektedir maalesef yoktur. Ve kümünde görüntü uygun iş kadardır vaksıda olması ateviyle taşınığı değer kadardır. Cevap bir sorulardan bir tanesi. <gülüyor> Gücümüzü öncelikli fonksiyonlara göremini teksif edeceğiz, objektifi, te, de dengesini nasıl muhafaza edeceğiz, kısaca öncelikleri sayabilirsiniz. misiniz? Sana son söylediğim bir şeylerden önce yazılmış bir soru. Öncelikli olan halk şudur. Bir inkılabın nihai ki, Asla sunulamayacak, hep idare, hep idare çünkü sonunda Allah vardır ve Allah ulaşması mümkün değildir. Sonsuz ciddiyetir. İslam'ın inkabı, nihai hedefi şu bütün yer yüzü insanların üşümlerine. yaşayan insanların oradan İslamiyet'i hakim kılmanın ilk şartı şunlara hakim kılınacak İslami anlayışı ortaya koymaktır. Nefis bazı Öncelikli olanlardan bir tanesi bu. İkincisi bir hareket ölçü olarak söylüyorum. Tüm savaş yüce ölçü olarak aldıkları bir değerlendirmedir. Hiçbir hareket, hiçbir inkılarda hedef aldığı toplum ve coğrafya üzerinde yaşayan insanların bütününün kapılını ile gerçekleştirilmez. Bütününün kafalarına hareket olarak gerçekleşmez. Ancak çekirdekler söz konusu var. Bu manada da bilinçlenmeye doğru, özellikle bilinçlenmeye doğru, özellikle de aydın kesimi, üniversite kesimi, İslam'ın entelektüel manada temsilcisi olabilecek. İslam'ın bu manada temsilcisi olup, meselelere önünde gereken meselelere, ekonomik meselelere, sosyal meselelere, dünya meselelerine İslami çözümler öğretebilecek parça parça mütevkiler yetiştirmek zorundayız. Ve bunun aksiyonunu parça parça işler üzerinde ama mutlaka bir bütüne bağlı, bir bütün harekete bağlı olarak parça parça işler üzerinde aksiyona dönüştürebilecek eylem adamlarına ihtiyacımız vardır. Öncelikli olanlar bunlar var. Emre tarafı. Belki bir muhakkak hoşuyduk bu sorudan. Yani teknik manada öncelikli olanlar nelerdir? Bu da bu öncelikli olmasına bulunan bundan sonra Tuhal Tuhal'ın olması gereken bir soru. İkinci soru. Alt evde vahdetten bahsettiniz. Oysa derdinizde biz saymazsak dünyada İslami bir örgüt yoktur demiştiniz bu anlayışla vahdeti nasıl azdır? Güzel bir şu. Rahman'ın İslam'ın ortaya koyduğu bir şey. Hakikati mühazılık dostluğunun hatırından mısınız? İkincisi şu. Şu soru bana. Bizi saymazsam dünyanın İslam'ı Hareket yok mu? En Peki sizin anlayışınız ne? Bu solulmalı yoksa, böyle bir yani insan nasıl bir bahdet sağlayacak bir solulmalı? Ben de yoksa zaten onu gerçekleştirmekle imkânım olan sizsiniz, bizde yoksa, yani ortada yoksa veya eğer yoksa olanlardan bu takım e, çelişiler görüyorsanız, tespit ediyorsanız, bunu gerçekleştirmekle imkânım olan sizsiniz. Ha şu manada ölçü tektir, ölçü, belirlidir, ölçü belirlidir. kimsenin şüphesi yoktur. İslam asıldır, İslam mutlaktır. Kur'an'a inanıyoruz, Peygamber'e inanıyoruz, ehl sünnete inanıyoruz. Bu noktada kimsenin şüphesi yok. Ama anlaşmalısıyla mahvetin sağlanması gereken nokta neredir biliyor musunuz? Bu ölçülere muhafam anlayış noktasıdır. Bunun asıl bunu nasıl gerçekleştirileceğine dair neler söyleyebiliyoruz? Şimdi almış boşluğu bir birlik, vahdet şeyi, ihtiyacı tespit eden, veya yani ihtiyacı gören olarak güzel bir iddia var. Müslümanların böyle bir ihtiyacı duyması gerçekten güzel. Ama bunun objektif temelleri yok. Bunun nesnel karşılıkları yok. Salim Cizmeri onun vermiği çok faydalı bir örneği izle Herkes dinlilikten bahsediyor. Dirlik panelleri şu bu. Kokolakları'nın Fonken Partisi yaptıkları gibi dinlilik meselesi konuşuyorlar. Fakat kimse de dinliğin şartları mevcut olarak bu mesele konuşmuyor. Dirlikte de dinlilik güçler arasında olur. Yoksa Eylül Kürbüsler Müslüman mısın kardeşim? Evet Müslüman. Ben de Müslümanım. O halde bir ve beraberiz. Bu zaten var. Bu zaten olması gereken bir şey her zaman olması gereken bir şey ama stratejik bir vedefi kumuna hesabı görecekleri girdi. bir takım güç unsurlarının bir araya gelmesiyle olduğu peki senin gücü yani sen birlik isterken birleşenir derken neyi ortaya koyuyorsun? 3 kişi bir araya gelip yapacakları iş bellidir, bir şirket kuracaklardır. 10 milyonlndan 20 milyonlndan iş gücü verirler. Bilsen bu şekilde o unsurları bir araya getirirler. vahdet sağlanır orada. Peki İslami bir hareket için gerekli unsurlar nelerdir de? Bu unsurlardan sende hangisi var da? Birleşeni diyorsunuz? veya birlik için hangisini ortaya koyabiliyorsunuz? Bunun cevabını verin. Yoksa kuru kurup birleşelim, birleşelim, nerede birlik, aynı birlik olmazsa havada ayakları yere basmayan bir birlik isteğidir bu. İstek olarak güzeldir ama pratikte hiçbir faydası yoktur bunun. Bu arada biz diyoruz ki muazzam bir iktiadır, bu korkunç bir iktiadır ve Meclis Batı'nın şu sözüne muhattıptır, ona göre karşılıkları verilir bu iddiaya. Ben bu davayı bütünle ediyorsam, eğer ben bu davanın hakkını veriyorsam, beni kalkın ve ayakta saygıyla alkışlayın. Yok, eğer maskaralaştırıyorsa, beni maskaraların akıbetine mahkum ederiz. Gördünüz mü erkek davranı? Bu ne? Neye güvenilir bu? Ortaya koyduğu hakikaten ortaya koyduğu idolojiye güvenilir. Peki ama senin hiç yanlışın yok, mu sorsun bunda yeni oydur mu? Edeysi Tabi Ama esas da doğrudur, husumda doğrudur. Ona bir itiraz soran varsa, Necip evet Ağzı'nın şu kadar yıllık hayatı yoktu, ödümden şu kadar süre geçti. Kim dedi, kim gösterebildi? Zannediyorum bu, vahdeti nasıl oluşturuyorsunuz? Sadece kendinizi görüyorsunuz. Buna rağmen vahdeti oluştururum sorusuna cevap verdiler. <gülüyor> Diğer bir soru. İslamiyet'e özel bir bakanlar şeriat deneyince İran İslam Cumhuriyeti'ni gösteriyorlar. Sizce İran İslam Cumhuriyeti şeriatı tam manası ile tam olur. Şimdi bir soru Şu peşin ölçüyü koyarak söylüyorum. Burada İran'ı konuşmak istemem. Müslümanların gündeminde de İran taraftarı, İran semtafızanı veya İran karşıtı Veya bağlantısızlık gibi grupların veya bu tartışmaların bu meselelerin konuşulmasını ben doğrudan doğruya şurada gerçekleştirilecek olan İslam bir harekete düzenlenen bir tezgahın sonucu olarak görüyorum. Önce aklını verelim. Oradaki bütün yanlışlar, şu sıyla bu sıyla, şunu yapmış bunu yapmış, bırak onu bir tarafa. Sen objektif şartlarına uygun ne söyleyebiliyorsun İsrail Hayvanı? İranlısına söylüyorum. Eğer İran beni seviyorsa, oradan hareketine söylüyorum benimsenmiyorsa buradan hareket ettiğini evet, söylüyorsunuz. Üzerinde tartışılması gereken az önce soruya verdiğin cevaptır. Birbiri için, vahmet için gerekli kursulların tespiti ve bunlara sahip olarak bunların bir araya getirilmesidir Esas ihtiyaç budur. Ben bu manada bir emperyalist oyun olarak görüyorum. Türkiye'deki Müslümanların İran sempatizanı, İran karşılaştırdığı hususu olarak tartışmaya girmeleri. Kamu oylarını, gündemleri bu şekilde belirlemelerini emperyalist bir oyunu olarak görüyorum. Ama şu konuşulabilir. Ben Ehl-i Sünnet inancına inanıyorum ve Şia mezhebinin Ehl-i Sünnet imanları hak kabul etmediği için hak kabul etmiyorum ama tek de etmiyorum. Bunu söylüyorum açıkça. Ama bunun bile 1400 yıldır, şu kadar yüzyıldır Mezhep imamlarının, iştahat e, erbahtarının bir sonuca, bir anlaşmaya, bir iknaşmaya bağlayamadıklarında Sülhi ve Şiva mezhebi ve hayranın üzerinde yine mezhep koltuğunda bir tartışmanın oluşturulmasını, Müslümanların müddetini bu şekilde teşkil edilmesini, pozdurmasını da emperyalist bir oyun olarak görüyoruz. Neyi çözeceksin? O imamlar kendi aralarında Buna bakarsan, çözüm ancak şu şekilde sağlanır. Hz. sünnetin ölçüsü belli. Mezhepler arasında bazı ihtilaflar üzerine tercih yapmak için bile ehli tercih olmak diye sünnetin ölçüsü olarak söylüyorum. Eğer bir mesele ilanmışsanız, hak kabul ettiğiniz 4 mezhepten namaz başını, niyaz başını, oruç şu hareketini, bu harekette bunu seçemezsiniz bir tanesine tahmin olmak ve bunu taklit etmek zorundasınız. Bu manada, bütün tartışmanın ulema arasında bu konuda yoğunlaştırıldığını düşündüm. Neyi halledecekler? ehl Sünnet'ten verilecek bir kur kadar tahmin ehl yok olması demektir. O halde, tavizle gerçekleşecek birlik, Ehl-i Sünnet'le şanın birliği değil, Hafiz Han'ın belli olmayan bir mezheb anlayışı ne şuan birbiri olur. Buna tersinden de bakmak mümkün Ben de derim ki, girleyen dışından dolarak, eğer gerçek manada mezhebi bir birlikse, ancak ve ancak, bütünümle ehl-i sünce de tabi olmanız gerekir. Bu da mümkün olmayacağına göre, o halde vaktanayın vaktan olarak kabul edilir. Çözümü çok belirsiz bahanelere devam eden bir takım o uğraşmamak lazım. Esas meselenin, ümün meseleleri bunu halletmek, bunun üzerine kafa patlatmak lazım. Arkadaşımın ikinci sorusu. Bugüne kadar İslam devletleri arasında, hemen söyleyeyim, İslam devletleri yoktu. Neden gibi kullanmalı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sebebi bir dış güçler mi? iki aydınlarımızın bu üç bölgesel sorunlarımızın dört İslam devletlerinin bir yerden soğuk olmasının ve doğası. Bugüne kadar İslam devletleri arasında neden birlik kurulamadı? İslam devletleri arasında sözüne karşı çünkü kabul edebileceğimiz her durumda kabul edebileceğimiz, bir e, sünnet tavsiye olarak kabul edileceğimiz İslam üreti yoktur. Ama şu manada İran var. Ha, halkı Müslüman ülkeler arasında niçin birlik sallanamıyor diye düzelterek cevaplarsa onun da sonrası her şeyden önünde şudur. Azıbı nelerdir? unsurdan sömürgelerinin bir araya gelmesinden ne meydan çıkar? Sömürgelerinin hiç bir araya gelmesi lazım? Gelir deyince, akla hemen şu gelmesi lazım. Bir, halinde halinde halini şeyin üzerine bilgi. Bugün İslam ülkeler, yani halkın Müslüman ülkelerin istisnazı, hepsi birer sömürgedir. İki bir maddede, daha çok maddede ve daha çok manalıdır. O halde 2000 kişi onu gerekli kılan ihtiyaç maddesi şudur ki bu sömürgelemden kurtulma. O sömürgelemden kurtulmanın ilk şarısı da belki birinde varması olarak, ondan sonra diğerlerine silah edecek, belki her birden bir ilah edecek bir inkılapla. Bu sahnenin acayip basilarının ağır mukadder. O, mutlaka sirayet edecektir. Bizim birlikten olmadığımız yani hakim olan birlik anlayışı şu, özellikle halkı Osmanlı ülkeler arasında. Ha nihayet işte İran'da da, ıı, birlik sağlam ne yapıyor? İşte İran'dan sonra bakıp, yerden pişmeler. Birlik bu mudur? İşte efendim ekonomiye ıı, orta boyuyla kalkırsak, İslam ülkeleriyle, ekonomi tarafıyla, hızdan durursak, bilmem ne. Senin o hızlandırdığı gelişik, dişini hızlandırdığı metan, ham maddenin, endüstri maddesinin kalabalığı yene verilir mi? Türkiye ürettiği için yapıyor. O üretilen malı bir Müslüman ülkeye gitmesinden senin ne kazancın var, Ha oraya girmiş, ha oraya girmemiş. Bu mu bir bildiğin bir Müslüman ülkeler arasında? daha doğrusu halkın üstü ülkeler arasında sağlanması gereken ilk birinin doğrudan doğru bir sömürden kurtulmak içindir. Devlerin, hemperyalist devlerin sömürüsünden için bir araya gelmek zorundalar. Bunun da ilk şartı ya devinin ülkelerinden veya tamamında birden itilaf edecek bir itilaf Başta da yolu ve çaresi yoktur. Gelen sorular ondan ibaret. Başka sorunuz varsa cevaplamak isterim. Yoksa konuşmamı burada bitiriyorum. Sizlerle bir arada bulunmaktan, size karşı konuşmaktan gerçekten zevk duydum, gurur duydum. Rabbim Vali-i Saltanat-ı Hilafet'in münbih fıtratlarından biri eylesin bu beldeyi inşallah. O muhteşem inkılabın müstesna inkılabın komandanına er olma liyakatini kazanmakla dile sinceralı dilekler. Rahmetli üstadımın duasıyla bitiriyorum konuşmalarımı. Ya muntakim Allah bizi intikamına mahdur